Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gününüz hayırlı olsun. Cumanızı Allah mübarek eylesin. Tabi Cuma günü herkesin Cuma günü ama ancak e, müminler bugünün e, faydalarından istifade edebiliyor. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün feyzinden, bereketinden e, faydalananlardan eylesin cümlenizi. Cümlemizi. E, size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden ee, sevinçli bazı haberleri ihtiva edenleri okumak istiyorum. Hazreti Ayşe Sıddıka validemizden rivayet edilmiş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin okumak istediğim birinci hadisi şerifi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyorlar ki: Men seccahu en yekallaha Azze ve Celle kadem rabiyen fel yüksire salate aleyhi. E, Sadakarasuullah fi makal evkemakal. Manayı münife bu hadisi şerifin şöyle: e, Kim Allahu Teala aziz ve celil olan Allah'a yarın razı olarak e, kavuşmak onunla razı olarak efendim e, karşılaşmayı e, kavuşmayı arzu ediyorsa e, karşılaşmaktan Sevinç duyarsa, karşılaşması onu sevindirirse, ''Fel yükseli Salatı aleyye bana salatu selamı çok eylesin.'' diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, e, tabi cuma günleri zaten size hatırlatıyordum. Salatu selamı çok getirmenin çok sevaplı olduğunu, vazifeniz olduğunu, cuma günlerinde bunun e, özellikle gerektiğini hatırlatıyordum. Bugün de bu hadis-i şerif geldi. Men sellahu, yani kimi şöyle olmak sevindiriyorsa. Sevindirmek demek. E, Sürür kelimesini duymuşsunuzdur. Sevinç manası kullanılıyor. Aziz ve celil olan Allah'a yarın, yani beden yarın demek ama bu yarın efendim, ahiret demek. Ahirette aziz ve celil olan Allah'a razı olarak e, mülaki olmayı, kavuşmayı, onunla karşılaşmayı, razı olarak karşılaşmayı e, kim severse, karşılaşmak kimi memnun edecekse, o bana salatu selamı çok eylesin. Şimdi radıyam, e, şeyin sıfatı, e, bir e, düşünce e, yoruma göre, yani Allah kulundan razı olarak kavuşmak istiyorsa insan, yani Allah'ın kendisinden razı olarak onunla, kav onunla kavuşmak istiyorsa, bir insan Salatü selamı Peygamber Efendimiz'e çok eylesin. Tabi e, e, öteki bir ihtimal daha var, bu radıyen kelimesinde kul razı olarak Allah'a kavuşmak isterse, yani Allahü Teala Hazretleri kendisine ikram ve ihsanda bulunduğu için, ee, o da memnun, mesrul, cennete girdiğinden sevinçli, aff-ı masal olduğundan efendim şad-ı e, böyle bir durumda karşılaşmak isterse Peygamber Efendimiz'in e salatu selamı çok eylesin. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek tabi sözde salatu ve selamı aleykâya Resulallah ve Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed'in âlâ aleyhi ve sahtihi ve men tebih ve ihsanin gibi e, salatu selam sözleriyle oluyor. Bu biliyorsunuz namazımızda da namazların e, son oturuşunda e, tahiyyattan sonra salatu selam getiriliyor. Böylece Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'de e, salatu selam getirmeyi bize emretmesi fiilen namazımız esnasında tahkuk etmiş oluyor. Ama kayyüksir salata aleyye buyuruyor bu hadis-i şerifte. Bana salatu selamı çokça eylesin. İslam'ın bir e, bir takım ibret alınacak Efendim çok mükemmel eğitim metotları var İslam'a göre Efendim e, bir takım sonuçları almak için tabi bazı şeyleri yapmak lazım o gibi e, e, şeyleri kullana kullana yaaya da insan istenilen o sonuca ulaşabilir onlardan birisi işte e, mesela Allahu Teala hazretlerini zikretmektir İnsan Allah'ı Allah'ı tanıyacak. marifetullah'a erecek. Allah'ı tanıdıktan sonra tabi tanıdığına sevmemesi, aşık olmaması mümkün değil. marifetullah'a erecek, muhabbetullah'a erecek. Allah'ı seven, Allah'a aşık olan efendim Allah sevgisiyle dop dolu bir kul olacak. Peki bu nasıl olur? Bunun yolu, yöntemi ne? Nereden başlanacak? Nereden tutturacak bu iş? Tabi zikirden başlıyor. Yani Allah Allah diye zikretmekten başlıyor. İnsan zikretti mi bir şeyi çok söyleye söyleye o onun zihninde yerleşiyor. Sonra zikirden e, Allah'ın muhabbeti hasıl oluyor. İleriye doğru çalışma yapıldıkça. Tabi tasavvufta tarikatlarda da Allah sevgisine ulaşmak e, amaç olduğundan bu bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'in emrettiği zikir işlemi ameli ibadeti yapıla yapılır sonunda efendim muhabbetullah müridin dervişin kalbinde yerleşiyor. Yunus gibi oluyor, Mevlana gibi oluyor. Efendim Resulullah'ı sevmek de dinimizin ana esaslarından birisi. Çünkü Peygamber Efendimiz sahih hadis şeriflerde Allah'ın emriyle bize bildirmiş ki ee, biz Resulullah'ı anamızdan, babamızdan, evladımızdan dünyadaki her şahıstan, her varlıktan daha çok sevmek durumundayız. E, vazifemiz bu. O sevgi hasıl olmayınca efendim, insan e, gerçek mümin olamıyor. La yu'min ahadikum hatta eküne ahabbe ile min valideyi ve velidihi ve nasi ecmain hadis-i şerifi. Onun için salatu selamı çok şey getirmek lazım. Salatu selam nasıl bir e, şekilde e, iş görüyor, ne oluyor yani insan salatü selam getirince onu anlatalım manevi bakımdan. Bir insan salavat-ı şerife getirdiği zaman <gülüyor> o salatü selamı melekler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tebliğ ediyorlar, götürüyorlar diyorlar ki ya Resulallah sana filancanın oğlu filanca veya falancanın kızı filance kızsa kız, oğlansa erkekse erkek annesinin babasının ismiyle memleketiyle efendim girip bildiriyorlar ya Resulullah sana falanca selatü selam söyledi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de buyuruyor ki bana Allahü Teala Hazretleri imkan verir ben o salatü selamı alırım. Allah bana e, efendim o imkanı verir ben de ve selam gibi hani biz birbirimize selamlaştığımız zaman nasıl e, selam veriyor birisi öteki size selamı alıyorsa biz de Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirince Resulullah Efendimiz de bize salatu selam getiriyor. Tabi salatu selam dua olduğundan içinde dua manası güzel temenniler olduğundan e, şey e, o salatu selamı Peygamber Efendimiz bize iade edince yani o da bize salatu selam getirince ne oluyoruz? Resulullah'ın duasına masal olmuş oluyoruz. Tabi Resulullah da duası reddedilmeyen Allah'ın en sevgili kulu olduğu için oradan hayra ermek başlıyor ve insan salatu selam getirince manevi bakımdan önünde mağazdan imkanlar açılıyor, yollar açılıyor, kapılar açılıyor ve sonunda çok güzel sonuçlara ulaşması mümkün oluyor. Bu sonuç nereye varıyor? Ahirete varıyor. Ahirette Allahu Teala hazretlerinin huzuruna çıkmaya kadar gidiyor allah Teala Hazretleri'nin huzuruna çıktığı zaman Allah ondan razı. Yahut da o Allah'ın kendisine verdiği ikramlardan razı cennete girmekten memnun durumda olmak istiyorsa bir insan, Peygamber Efendimiz'e salatu selamı çok eylesin. Bu bir hadis-i şerif müjdeli tabii. Çünkü bize bir güzel şeyi sağlıyor. Yani cennete girmek, Allah'ın kendisinden razı olduğu bir şekilde Allah'a kavuşmak çok güzel bir hedef onu sağlayacak bir çareyi söylediği için e, çok güzel bir hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerif yine aynı şekilde başlıyor. Men serrehu en ile helavetel iman Teryemdesi sohfa tedellülelli rabbihi azzeveccel Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan veayet edilmiş ikinci bir hadis-i şerif. Tabi niye ben bu hadis-i şerifleri peş peş okuyorum? E, hepsinde yani kim şöyle bir durumda olmaktan memnun olacaksa kim Kimin şöyle bir durumda bulunmak, şöyle bir durumla karşılaşmak sevindirecekse diye başladığı için sevindirici hadisleri size anlatmak istediğimden bu hadis-i şerifi okuyorum. Hadi, e, böyle başlayan ikinci hadis-i şerifi okumaya başladım. Okudum. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Manası, manayı şerifi şöyle. Kim imanın tadını hissetmek istiyorsa yahut tam tercümesi olarak İmanın tadını böyle olanca lezzetiyle duymayı duymak kendisini sevindirecek olan kimse böyle bir durumla karşılaşın, karşılaşmaktan memnun olacak insan ve sof ve celil olan efendim huzurunda tevazu göstermek için yün giysin. Yün giyince Allah onu efendim ne yapar? Ee, sever ve imanın lezzetini tadını Doğurur ona. İmanın bir lezzeti vardır. E, tadı vardır ki tadına doyum olmaz. Mümin bir insanın böyle yürüyüşü başkadır, gülüşü başkadır, bakışı başkadır, hareketleri başkadır, fedakardır, cefakardır, tatlıdır, sevimlidir, hizmet ehlidir. İmanın tadını tatmış olmak çok büyük bir nimet. İmanın efendim böyle içindeki kendisine güzel duygular aşılaması hale gelmek çok güzel bir derece. Herkese nasip olmuyor bu. Yani iman güzel bir şey de herkesin imanın güzelliğini duyamıyor. Onun için herkese gelemiyor. Batıl inancı var, yanlış inancı var. Taşa tapıyor, kuta tapıyor, boş şeylere tapıyor, yanlışa tapıyor. İlmi olmayan, ilmen yanlışlığı belli olan şeylere tapıyor ama bırakamıyor. Hakiki imanı yakalayamıyor. Neden? Allah nasip etmediğin için. Allah sevmezse, sevmezse iman nasip etmez Allah sevmez ve imanın tadını duymaz Yani hani anadan babadan Müslüman La ilahe illallah Resulullah diyor ama imanın tadını tadamamış duyamamış, günahlardan kendisini çekemiyor, ibadetlere gelemiyor. Neden? İmanın tadını tatmamış da ondan bir, şey, bir haber. Hadersiz yani böyle işe geziyor babadan Müslüman. Anadan babadan aileden Müslüman ama e, tam böyle içine sindirememiş iman. İşte o imanın şeyini hissedebilmek çok önemli bir e, nokta. İman insanın içine sağlam olarak girdi mi ve insan onu tadını iyice aldı mı artık o çok hoş bir insan olur. Çok mutlu olur. Dünyada ahirette bahtiyar olur. İşte imanın tadını duymak kendisini sevindirecek olan insan ne yapsın? Sos giysin yani yün giysin. Sos Arapçada Efendim gün demek neden tevazuat, Rabbiye Azze ve Celle. Allah Teala Hazretleri tevazu kullarını sever. Mütekebbir, kendini beğenmiş, gururu kaftağında, kimseyi beğenmez, herkese tepeden bakan, efendimi herkese çalım satan, cefaya yapan insanları söylüyor Allah. E, mütevazı kullarını seviyor. Yani faziletli olsa da, kıymetli olsa da mütevazı olan kulları seviyor. Peygamber seller aleyhi selam efendimiz. O kadar mütevazı bir yaşam içindeydi ki efendim e, yün giyerdi. Efendim e, böyle kölelerle konuşurdu. fukaranın yanında otururdu. Efendim mütevazi e, tavırlarla hareket ederdi. Efendim kimseye sevemeden efendim baktığını e, iş gören yok. Herkes candan, canından çok sevecek durumda. Böyle onun e, o güzel ahlakına hayran olurdu çok tevazu sahibiydi. Halbuki makamı mahmudu sahibiydi. Yani ondan daha yüksek makamlı bir beşer yok, bir insan yok. Adem neslinden bir şahıs yok onun makamına çıkacak. Cennette onun derecesi makamı mahmud, en yüksek derece o. Ona hiç kimse ulaşamayacak ama mütevazı idi. Neden? Allah-u Teala Hazretleri mütevazı kulları sever, mütekebdir. Kulları sevmez. O halde ee, ne yapmak lazım? Mitavazı olmak lazım. Haddini bilmek lazım. Efendim güzel huylu olmak lazım. Boynu düşük olmak lazım. Efendim şirret olmamak lazım. Böyle azametli edalı efendim, herkesin canını sıkacak tavırlı efendim. Böyle giyinme, kuşamına, para pulu da mevcine makamına dayanıp güvenip de çalım satan bir insan olmamak lazım. Tabii eskiden takiverine e, kıyafet. Sade kıyafet sof idi. Çünkü herkesin efendim, en basit geçim tarzı olan e, koyunu keçisi vardı. Koyunun keçinin efendim, tüyleri uzadığı zaman bunlar kırkılırdı. En basit usullerle e, yün e, eğilir, iplik yapılırdı. Ondan kumaş olurdu. E, yani çok basit şekilde dokunurdu veya örülürdü. En e, ucuz malzeme yün idi. En e, sade giyim yünlü giyindi. Sade-i da hep yün giymişlerdi. Çünkü zaten öyle inten yemenden gelen kumaşlar yoktu. O zaman böyle ince yıpekli veya daha başka bir malzemeden yapılmış pamuklu böyle bir ince kumaş son derece kıymetliydi. Çünkü sıcak tutmayacak, serin olacak diye. Herkes ona arar da ve yapımı zor olduğundan herkes elde edemezdi. Sof giyerdi. Onun için e, sof giymek tevazuun alameti olmuştur. E, fakirliğin e, yoksulluğun sonucudur. Onun için tasavvufta da Allah'ın rızasını kazanma yoluna giren kimseye sofi deniliyor. Yani sof giyen fukara, yoksul, mütevazı insan demek oluyor. E, i̇şte bu giyimi böyle şey yapan kimse, efendim, sof giyen, tevazu tevazuan Bak diyen bir kimse imanın tadını tadar. Tevazu gösterdiğini Allah'ın bir şey verir. Yani i̇manın güzelliğini hissettirir, o duyguları nasip eder, imanın tadını tadar. E, demek ki esas itibarlı ve mütevazı olmak iyi. Demek ki esas itibariyle pek şatafatlı olmayacak şekilde giyilmekte Allah'ın e, huzurunda tevazu an, tevazu göstermek için örneğin böyle giyinmek iyi. O zaman. Ee, iyi bir takım sonuçlara insan ulaşıyor. İmanın tadını tadıyor. İyi Müslüman olabiliyor. Bu da ikinci hadis-i şerif. Aynı şekilde başlayan, üçüncü bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Ee, üçüncü hadis-i şerif de şu. Efendim Men serrehu en yesküne buhbu hatel cenne kelyezemil cema'a fe'inne şeytana mal ma vahid ve hüve isne'ni bu da Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anhmadan rivayet edilmiş üçüncü hadis-i şerif. Aynı cümle ve kelimelerle başlıyor. Men serrehu yani kimi şu, şu durumda olmak sevindirirse, sevinecek, gark ederse. Bu üçüncü hadis-i şerif nedir? Men serrehu en yeskuna bu haten cennet. Cennetin buhbu hasında mesken tutmak, sakin olmak, oturmak kimin hoşuna giderse kimin memnun ederse, sevincek, gark ederse Efendim, -e -e -cema cemaate devam etsin. Cemaatten ayrılmasın. Cemaate yapışsın, sarılsın. Şimdi bu hüphatörü cennet, cennetin neresi demek? Ortası demek. Cennetin ortası var, ala yeri var, efendim, kenarı var, üstleri var, aşağıları var. Cennetin ortasında mesken tutmak, sakin olmak, oturmak istiyorsa, o güzel yeri kazanmak istiyorsa bir insan... Cemaate müdavim olacak, cemaatten korkmayacak. Cemaat ne demek? Topluluk demek. Toplum demek. Yani insan camiye devam edecek, camideki toplumla namaz kılacak, ama cemaate devam edecek. Efendim şehirlerde oturmak daha kıymetli sayılıyor İslam'a göre. Efendim e, tek başına şeylerde efendim e, tenhalarda, dağ başında oturmak makbul sayılmıyor. Hatta bir hadis-i Peygamber Efendimiz buyurmuş ki mensekenel badiyete cefa. Kim böyle senhalarda e, yalnız yerlerde çölde filan e, yaşarsa orada mesken tutarsa ka, katılaşır. Yani duyguları azalır. Efendim, ve e, şeyleri efendim, e, katı yürekli. E, yüreğini e, yumuşaklığı gider. Katı bir insan olur. Hakikaten öyle. Yani insan şehirde oturan bazı kimseleri ben tanıyorum, Efendim daha tenha bir yere gittiği zaman, e, köyde oturan bir kimse de daha tenha bir yere, böyle yalnız bir yere gittiği zaman zaman da duyguları, iç alemi karar, kararıyor ve zayıflıyor. Onun için e, şey, e, şehirde oturmak tavsiye da, edilmiş. Çünkü şehirde ilim var. Topluluk var, cemaat var, efendim, e, bir şeyler öğrenmek var, insanların birbirleriyle yardımlaşması var. İslamda bu makbul tutulmuş. Tabi hemen hatunuzda gelecek, hani bazı kimselerin üzlete çekilmesi ve ibadet etmesi e, de anlatılıyor ve İslam tarihinde o nedir? O e, tabi bir müddet çalışmak e, ve bir takım e, çalışmaları tamamlayıp belli bir Önce ulaşmak içindir. Devamlı tavsiye edilen bir şey değil. Eğitim içindir. Tabi insan eğitim için e, üniversiteler bile şehirden uzak bir yerde kuruluyor. Kampüsleri oluyor. Hani şehrin eğlencesinden e, öğrencini çalışmaktan alıkoyacak e, engellerden uzaklaşsın diye. E, hatta çocuk bir imtihana hazırlanacağı zaman odasına kapanıyor. Yani evdeki insanlardan bile ayrılıyor. Bu bir eğitim için bir şeyi başarmak için bir müddet üzlet yani yalnızlığa çekilmek vardır, olur, doğrudur çekilirse, bir müddet eğitim görürse, o zaman gönlü nurlanır, o eğitimin sonunda iç alemi ilerler aydınlanır ve güzel sonuçlara ulaşır. Tabi bu müstesna ama insan dayanlı efendim, toplumdan kaçarsa, insanlardan kaçarsa, temhalarda durursa, bu doğru değil, İslam bunu istemiyor. Cemaati toplumda beraberce yaşamayı teşvik ediyor. Ve e, yalnız tek kalmayı uygun görmüyor. Cemaatten ayrılan efendim, sülben ayrılan kurt kapağı dedikleri gibi zarar görür, e, bir takım iyilikleri öğrenemez, bir takım kötülüklerden korunamaz diye e, toplum hayatını teşvik ediyor İslam. Hadis-i şerifin devamı e, konuyu biraz daha açıklıyor. Fe inne şeytana ma'lu ahid. Çünkü şeytan tek insanla beraber olur. Yani şeytan bir insanı tek olarak gördüğü zaman yanına yanaşır, vesvese verir, içinin kötü duyguları aşılamaya çalışır, onu kötü yollara çekmeye çalışır, günah işletmeye çalışır. Yani bir kişinin yanına cesaret edip yanaşır şeytan. Ama vehu isneğine, ebat iki kişi oldu mu onlardan biraz daha uzak durur. Yani iki kişidir. Bu ne demek? İki insan bir araya geldi mi, birbirlerine biraz dini bakımdan iki Müslüman bir araya geldi mi, yardımcı olurlar demek Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş, iki Müslüman iki el gibidir. Eller nasıl birbirlerini yıkıyorsa, hani sabun elimizi alıyoruz, iki eli birbirine oluşturarak elin içini, dışını, parmak aralarını her yeri güzel köpürdük, tertemiz elimizi yıkıyoruz. E tek elle insan elini yıkayabilir mi? Yıkayamaz. Ne elinin, avucunun içini yıkayabilir mi? Ne dış tarafı mümkün olabilir. Hem düşünelim ki bir insanın bir eli var, ikinci eli yok. O zaman o elinin tam yıkanması mümkün olmayacak. İki el oldu mu? İki Müslüman bir araya geldim, mi, birisi ötekisine fayda sağlar. İki Müslüman bir araya geldi mi, birisi ötekisini yıkayan iki el gibi olurlar. Günahlarını tabii e, affettirirler. İyi şeyleri beraber yapmakta teşvikçi olurlar. Hatırlatıcı olurlar. Gel namazı kılalım. Namaz kaçıyor kardeşim. Aman, batesini al, geldi. Efendim vaktinde bu işi Eda edelim. Sabah namaza kalkamamızsa tak tak tak kapısını çalar. Kardeşim hadi bakalım sabah namazın vakti geldi kılalım. veya daha uyanık kimselerse daha akıllı uslu İslami bakımından kuvvetli kimselerse kardeşim hadi teheccüd namaza kalkalım diye. Çünkü Müslümanın asıl kalkma gayreti teheccüdde olacak. Yani gecenin o mübarek zamanında seher vakti dediğimiz dağlar ile taşlar ile çağırayın Mevlam seni seherlerde kuşlar ile çağırayın Mevlam seni dediği Yunus'un Seher vakti ne demek? Gizlenin son saatleri demek. Yani daha fecir atmadan, imsak kesilmeden önceki o zamanlar demek. O zamanlar makbul tabii. Evet. Ee, o zaman kaldırır mesela. Hanım beyini kaldırırsa çok sevaba girer. Bey hanımını kaldırırsa çok sevaba girer. Evin reisi evi kaldırırsa kalkın bakalım. Mübarek seher vaktinde hafta salın da biraz namaz kılın, Kur'an okuyalım filan diye kaldırırsa çok olur. Demek ki iki kişi oldu şeytan yanlarına yanaşmakta biraz daha efendim ee, tehlike seziyor, uzak duruyor. İsneyi ebat. Daha ebat, daha uzak demek. Daha uzak olur. Peki, üç kişi olursa ne olur? Üç kişi bir cemaat demektir. Arapçada olmak için çoğu zaten üçle başlıyor. Çünkü iki kişi için ikil iki sigası var, tesmiye sigası var. Çoğu olabilmesi için en aşağı 3 olması lazım. Cemaat olmak için de 3 olması lazım. 3 kişi oldu mu bir cemaattir. 3 Müslüman bir araya geldi mi artık şeytan onlara hiç yanaşamaz diye başka hadisin şerifler var. Evet, şey insanın yaptığı zaman sevineceği 3 olayı efendim, hatırlatmış oldu bu hadis-i şerifler bize. Birisi Zeyneper Efendimiz'e salatü selamı çok etmek öyle olduğu zaman yarın Allah'la, Allah kendisinden razı, kendisi Allah'ın verdiği ikramlardan memnun, razı öyle kavuşur. Onun için salatü selamı çok edecek. Efendim eğer imanın tadını duymaktan memnunluk duyacaksa, öyle bir şeyi istiyorsa efendim mütevazı giyinecek, sof giyinecek. Eğer cennetin orta yerinde, güzel yerinde mesken tutmak istiyorsa o zaman cemaate müdavim olacak. Şeytan kopmayacak, cemaatten, topluluktan kopmayacak, kaçmayacak toplumdan. Efendim, çünkü tek mu şeytan yanına gelir. Manevi bakımından da zarara uğrar. İki kişiyle olduğu zaman şeytan daha uzak kalır. Tabi yine demin şeye dönecek olursak hani hallet ve üzlet dediğimiz tasavvuftaki eğitime efendim, Orada tek başına kalmıyor mu? Hayır. Orada tek başına kalmıyor. Bir kere ibadethanede halvete girdiği için efendim o tek sayılmaz. Efendim kendisini terbiye eden şeyhi var. Ben az zaman yanına geliyor. Ondan sonra efendim e, zikir yapacak. Zikir de kaledir. Diyor Peygamber Efendimiz. Zikirullah kaledir. Kaleye sığınanın yanına şeytan hiç gelemez. Kur'an-ı Kerim kaledir. Kur'an okuyanın yanına şeytan gelemez. Kale içinde kaleye sığınmış gibi olduğundan o efendim e, ki dışarıda tek başına kalan, toplumdan kaçarak efendim tenhada tek başına kalan bir insan gibi ol diyor. Badiye'de, çölde, dağda, bayırda tek başına kalan bir insanın kalbi katılaşır, kararır, duyguları körelir diye bir hadis-i şerif onun tanahını okuyalım. Nensekenel Badiye'de cefa kim çölde efendim oturmaya şey yaparsa tabi Araplarda çöl yani şehrin dışı çöldür çölde çadır kurup oturabilir çölün yamaçları var efendim e, e, böyle iki e, tepenin arasındaki yerleri var oturacağı yerler olabilir tamam münasip bir yerde oturabilir oturur ama işte o zaman kalbi kararları duyguları körelir katılaşır filan kim al peşinde koşarsa o da gafil olur. Yani gaflet kendisini sarar. Evet, böyle bu da pek makul bir iş sayılmamış. Efendim al peşinde koşturmak. Tabi insan niçin av, avlanmak ihtiyacını duyuyor? Geçim için, yaşamak için, insanoğlu yaşamak için bir şeyler yiyecek. Tabi bu kuş avlamak, balık avlamak, efendim ceylan avlamak, bilmem çeşitli yenilebilen yaratıkları avlamak, besmele çekerek ağlamak onu yemek suretiyle hayatın devam ettirebilir. Çünkü şimdiki gibi efendim, yaşam imkanları eskiden çok bol değildi. Yaşamak için insan böyle bir takım e, çalışmalar yapıp bazı şeyleri yakalaması gerekiyordu. Hatta mesela askeriyenin şeyi vardır. Efendim komanda, komando eğitim birlikleri vardır. bizim evlidir komando okulu var orada tabi komando olarak yetiştirilen subaylar erler ne yapacak paraşütle bir bilmediği araziye indirilecek uzun zaman orada kal, kalmak zorunda olabilir e, askeri harekatın gereği olarak onların şeyleri öğretirler yani dağda bayırda hangi otları yiyecek ot varsa hayatını nasıl devam ettirecek susuz kalırsa suyu nereden temin edecek Efendim, hangi hayvanları efendim avlayabilir ve nasıl yiyebilir hangileri uygundur değildir onları öğretirler e, komando okulunda çünkü yaşamını sürdürmek zorunda eskiden de öyleydi tabi e, süpermarketler, hipermarketler bakkallar, fırınlar e, büyük şehirlerde onların olmadığı yerlerde insanlar çok sıkıntılar çekiyorlardı bir de tabi şimdi Arabistan e, Yarımadası veya Ekvator mantığısı böyle sıcak ülkelerde artık e, iklimi, havayı serinleten, efendim ruhu destekleyen cihazlar var, elektrikli cihazlar var. Hani kışın e, ısındığımız gibi sıcak yerde de soğumayı sağlayan aletler var. Efendim e, su olmayan yerde sondajlar yapılıyor, su bulunuyor. Efendim ışık olmayan yere efendim elektrik getiriyor medeniyet. Yani her türlü yaşam şartları yaşanabiliyor her yerde yaşanabiliyor ama eskiden bazı yerlerde yaşamak çok zor olduğu insanlar oralarda durmazlardı. Durmayınca da insanların ya toplum hayatında yaşamaları için gerekli yardımlaşma olmuyordu. Tek başına bir insan kalıyor. Efendim bu dayını kendisi örütecek, hamurunu kendisi yoğuracak, ekmeğini kendisi pişirecek, efendim gıdasını kendisi sağlayacak. Hayat zorlaşıyordu. E, o zaman tabii avlanmak zorunda kalıyorlardı. Ama bunu böyle bir meslek olarak devamlı yapan bir insanın kalbi katılaşır. Çünkü neticede avuculukta efendim şey oluyor, bir can yakmak oluyor, bir mahlubu yakalamak oluyor. Bunu da adet haline getirdiği zaman efendim çok makbul bir iş değil. Hele bunun keyif özel zevk için yapılması daha da yanlış bir şey oluyor. O zaman gerçekten e, gafir bir insan durumuna düşüyor. insan kalbi kararıyor. Kafiyet kendisini sarıyor. Ve hemen Efe Sultan Eftet'ten kim sultanın yanına varırsa o da efendim bir takım fitnelere, fesatlara bulaşır diye. Sonu da böyle bitmiş. İslam'da tabii şey de bu da önemli. Yani iktidar sahibi, mal sahibi, mülk sahibi, yönetimde sözü olan insanların yanına ancak bir işi olduğu zaman insan işini görmek için gidebilir, bir hacetini anlatmak için gidebilir. Fakat onların yanına fazla yanaşan, onlara dalgalıklık yapan efendim, e, kimseler sonunda tabii bir takım fitnelere bulaşırlar, bir takım belalara düşer olurlar. manevi bakımdan, zararlı bir takım işler başlarına gelebilir. Onun için e, o gibi yerlere pek, gitmek tavsiye edilmemiş İslam'da. ihtiyaç olmadıkça gidilmek tavsiye edilmemiş. Mevkin sahibi, makam sahibi, para sahibi, pul sahibi insanlara dalga olsuk yapmak uygun değil. Onlara efendim, o maksatla yanaşmakta şiddetle yasak kılınmış. Hatta bir hadis-i şerif daha şey yapalım. Bu arada yeri gelmişken okuyalım. Men's bu da bir hadis-i şerif. Yani ismi çevri cefaz edici bir hükümdarın söz sahibi, idare sahibi insanın yanında yazılan, yani onun maliyetinde olan bir kimse, kıyamet günde o çevri cefa sahibi, zalim, idareci, cehennem atılacağından o da onunla beraber olur. İsmi onunla beraber olan, cismi de ahirette onunla beraber azap görür demek yani onlara yanaşmak pek uygun görülmemiş. Tabii sultanların umniyetle sultanat, saltanat sahibi, idare sahibi, güç, kuvvet sahibi insanların umniyetle kendileri de tehlike altındadır. Nasıl tehlike altındadır? Yani elinde iktidar olan insan iktidarına mağrur olur. Benim gücüm, kuvvetim var diye huyu değişir. Efendim sağa sola bağırmaya, çağırmaya başlar. Belki e, duygularına hakim olamayıp zulmetmeye başlar. O da yani onun mahvolmasına sebep olur. İdareci nasıl olacak? Adil olacak. İdarecinin vazgeçilmez şartı doğru olması, dürüst olması, adaletli olmasıdır. Öyle olmadığı zaman tabii çok kötü bir e, akıbete düşer olacağı belirtiliyor. Adaletli olduğu zaman aşın gölgesinde gölgelenecek, salim olduğu zaman da cehennemde yanacak diye bildiriliyor. Genellikle idareciler bu kusurlara bulaştıkları için yani idareciliğin yapısında böyle bir şey olduğundan iktidar sahibi olmanın yapısında böyle bir şey olduğundan sultanların yanına da pek gitmek halka tavsiye edilmemiş alkolukluk yapmasınlar onların kötülüklerine bulaşmasınlar diye efendim buna da ince bir nokta bu tabi dikkat etmesi lazım Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerine göre kendisini nereye gideceğini, nereye gitmeyeceğini, neyi yapacağını, neyi yapmayacağını öğrenim e, ölçüp biçmesi lazım. E, zalimlerin yanında durmamak lazım. Meyletmemek lazım, desteklememek lazım zalimleri. Efendim o zaman cehennem ateşi onlara orada dokunur. Velâ terkenû ilel zînâ zalemû fe temassekumun nâr bunu bildiriyor. Zalimlere meyletmeyin, destek olmayın, onlarla beraber bulunmayın sonra size de onların uğrayacağı azap size de Gelir, sizi de bulur, sizi de Allah cezalandırır demek. Allah-u Teala Hazretleri güzel günlere sahip eylesin. Güzel ömür sürmeyi nasip etsin. Yanlış işler yapmamayı nasip etsin. Şeytene uymamayı nasip etsin. İki cihanda mutlu olalım. allah Teala Hazretlerinin sevdiği kul olarak yaşayalım. Ahirette de sevdiği kullarını topladığı cennetine girelim. Cemaline, efendim, cemalini müşahede, zevkine, şerefine nail olalım. allah Teala Hazretlerinin Zübran-ı Ekber'le nail olalım. Allah'ın gütüyle, keremiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.